Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepimize selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah hepimize merhamet etsin. Rabbim hepimizi razı olacağı kullardan eylesin. İşlerimizi düzene koysun. Hem bizleri, hem eşimizi, hem çocuğumuzu İslam yolunda gidenlerden eylesin. Yaşamış olduğumuz şu kara parçasında Allah birlik, beraberlik, düzen nasip etsin. İçimizden Rabbani alemlerin çıkmasını nasip etsin. Allah imanızı artırsın, imanı artırıcı amel işlemeyi hepimize nasip etsin. Kapıyı bir bastırın da olsun Evet kardeşlerim, bugün iman derslerine yine devam ediyoruz. İman deyince biliyorsunuz, tasdik edilen, kabul edilen, hayata geçirilmesi gereken ve iman esasları da biliyorsunuz, hangi cüz olursa olsun bunun inanılması yerine göre İkrar edilmesi, yerine göre hayata geçirilmesi gereken esaslardır. Bu esasların tamamı dini oluşturur. Ama bu esaslardan bir tanesini inkar etmeniz, Allah muhafaza dinden çıkmak için nedir? Yeterli bir sebeptir. Yani iman yetmiş küsur şubesi, şubedir hadisini hatırlayacak olursanız, en üstü nedir? La ilahe illallah yani tevhiddir. En küçüğü nedir? Yoldan insanlara eziyet veren bir şey nedir? İzale etmektir. Hayata imandan bir şubedir. Her ne kadar en küçüğü yoldan insanlara eziyet veren bir şey izale etmek de olsa bu da dinden midir deyip inkara giden insanın tamamen iman dairesinden ne yapar? Çıkar. Mesela küçücük görülen bir meseleden Aleyhisselatü Vesselam biliyor musunuz şu ikişi hareketi yapan da cennete girmiştir diyerek olan olayı izah etmiştir. Olay nedir? Bir kuyu birisi insanlar gelip geçerken karanlıkta kuyuya düşüp de başına bir iş gelmesin diye ne yapıyor? Çalı çırpı topluyor ve engel koyuyor. Bir tanesi de diyor ki bu çalı çırpı insanlara eziyet eder, batar rahatsızlık verir diye ne yapıyor? Kaldırıyor. İkisinin niyeti de nedir? Halis. İkisi de nedir? İmandan bir şubedir ve ikisinin de diyor şu yaptığı amelden dolayı Allah onlara ne yapmış? Merhamet etmiştir diyor ve cenneti vermiştir diyor. Yani ikisininki de nedir? Halis bir amel. Birisi tutuyor, ama düşmesin diyor. Birisi alıyor, geliyor ama cüp diye içine düşüyor. Yani imanın cüzleri İmanın şubelerine baktığımızda bizi bağlayıcı olan gelen her mesele nedir? Yerini bulması gerekir. Hepsinin ayrı ayrı rafı, ayrı ayrı öncelikleri vardır. Bu önceliklerine de dikkat etmek gerekir. Konumuna da ne yapma? Dikkat etmek gerekir. Kalbe mi tağlık ediyor? Dile mi? Amellere mi? Buna göre de önem vermek gerekiyor. Allah hepimizden razı olsun. Geçen hafta imani meselelerden sahabenin hakları üzerinde durmuştuk. Allah onlardan razı olsun. Bugün yine onlara devam edeceğiz ama onların içinden Aleyhisselatü Vesselam'ın pak zevcelerinden bahsetmek istiyorum bugün sizlere. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin kitabında övüldüğü, onlar için birçok ayetlerin indiği, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a zevce olma şerefine eren bazı insanlar vardır. Cennetin kadınlarının efendisi olanlar vardır. Onların bilinmesi gerekir. Ve İslam'da dört evlilik en fazla dört evlilik vardır. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a bu ne yapılmıştır? Bu sınır kendisine kalkmıştır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın özel halleri vardır. Ve Rabbi de Rabbimiz de ona bazı önceliklerini ne yapmıştır? Tanımıştır. İnsanlar Allah Resulü aleyhissalatü Vesselamı reddederken getirdiğini kabul etmezken ilk kabul eden ona kol kanat geren servetiyle yardım eden kimdi? Hatice, Hatice annemizdi. Ve bütün çocukları sadece bir tek çocuğu hariç Altı çocuğunun hepsi nedir? Hatice annemizden olmadır. Ve ilk zevcesi varken de aleyhissalatü vesselam onun ölümüne kadar hiçbir zaman evlilik ne yapmamıştır? Yapmamıştır. Kardeşlerim nebilerin, nebimizin Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hanımları hem dünya ve hem de ahiretteki hanımlarıdır. Müminlerin de anneleridir ve birinin ölümüyle nasıl bir kadın bir başkasıyla evlenme hakkına sahipse Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın hanımları diğerlerine evlenmesi nedir haramdı ve e, tilaveti baki hükmü nesk olan ayetlerden birisi de budur. Ali Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın hanımları müminlerin nedir? Anneleri hükmündedir. Biz hala bunları okuyoruz ama e, en son ölen pak zevcelerinden, müminlerin annelerinin vefatından sonra onun hükmü de ne yapmıştır? Düşmüştür. Onlara bizim layıkıyla hürmet ve tazim göstermemiz gerekir. Aleyhisselatü Vesselam'ın zevceleri onun Allah Resulü Vesselam'ın ehli beytinden sayılmıştır. Onlar ki temizlenmiş, paklanmış, arınmış, onlar şahsiyeten ve zevcelikten zıt ve kötü niyetleri besleyen, besleyenlerin, kimselerin fikirlerinden uzaktır. Temiz olan kadınlar temiz olan erkeklere, temiz olan erkekler de temiz olan kadınlar içindir. Allah hepsinden razı olsun, salatü selam onların üzerine olsun. Kardeşlerim neden böyle bir konu iman dersinde işleme ihtiyacı hissettik? Biliyorsunuz Kur'an'da Nur suresinin 11'den 22'ye kadar inen ayetler Ayşe annemizin üzerine inen ayetlerdir. Maalesef Muhammed ümmetiyim deyip de inandım deyip de birçok kirli yola giren sapık insanlar vardır, sapık fırkalar vardır, mezhepler vardır. Bunlar maalesef iman esaslarına yerli yerince inanmadıkları için birçok safsatalara girmişler ve türlü türlü yollara girmişlerdir. Mesela bir fırka yedi sekiz tane veya dokuz tane sahabeye mümin olarak bakar, geri yanına fasık, münafık ve kafir der. Ve bunların bu halleri, Onların dinde değişik değişik inançlara girmelerine sebep olmuştur. Rafizi dediğimiz zındıklar. Dört ana mezhebe ayrılmışlar. Dört ana mezhep de onların tekfiri için yeterlidir. İmamiye, Zeydiye, İsmailiye, Caferiye diye ve bunlar da kendi aralarında 38 kola ayrılmışlar ve bizim yaşamış olduğumuz şu toplumda Alevi veya Kızılbaş dediğimiz toplulukta bu dört mezhebin bir koludur bize gelen. Belki bizim yaşamış olduğumuz şu kara parçasında bunlar ateistliği seçmişlerdir, Allahsızlığı seçmişlerdir birçoğu ama bunun dışında Balkanlara, değişik yerlere gidin, beş vakit namaz kılan insanlardır bunlar. Veyahut Azerbaycan tarafına değişik yerlere gidin, namaz kılan insanlar olarak karşımıza bunlar çıkar. Yani bu fırkaya gittiğimizde en basitinden Aleyhisselatü Vesselam'ın pak zevceleriyle alakalı onlar Ayşe Annemiz hakkında tamamen iftira eden ve hoş söz söylemeyen sapık insanlardır. Ve bu sözü söylemek de onların imanları gereğidir. Hatta sahabelerden Ebu Bekir ve Ömer'e Allah onlardan razı olsun iki şeytan demezlerse haşa Lanet okumazlarsa imanlarının yerine gelmediğini söyleyen sapık fırkalardan bir fırkadır. Allah Azze ve Celle her ne kadar onlar hakkında ayet indirse de bu onların hızını ne yapmamıştır? Kesmemiştir ve onlar öyle sözler getirmişlerdir ki Şia itikadında bizim Kur'an-ı Kerim'imize inanma yoktur. Onlar bizim kitabımızı kesinlikle inanmazlar ve her fırsatta bu Kur'an'ın doğru olmadığını ne yaparlar? Dile getirirler ve Fatıma annemize Cibril'in geldiğini, 17 bin ayet getirdiğini ve onlar da kendilerine göre Kur'an dedikleri el kafi var. Oradaki ayetlerden hiçbirinin bizim Kur'an'da olmadığını söyleyen sapık insanlardır. Ve e, Kur'an'ı kötüleyebilmek için Şialar'ın ilk uğraştıkları sure Abese suresidir. İşte ama geldi, yüzünü çattı. Bakın sapıklardan, e, Türkiye'de Şia'nın misyonunu yapan öncülerinden Mustafa İsyanoğlu'na bakın. İlk uğraştığı surelerden bir tanesi Abese suresidir. Mealine bakın, o müşrik bir yerde o münafık amayı gördü de kaşını çattı, yüz çevirdi diyor. Oradaki halbuki bu söz haşa Allah Resulü'ne zikredilen bir sözdür. Ve aleyhissalatü vesselam'a bu ifadeyi kullanmaktan imtina etmez, cüretkardır. Neden böyle kullanıyorsun diye soracaksın sen ya ona. O da diyecek ki madem böyle bir ifade Kur'an'da yok, o zaman bu sure doğru değil. O zaman siz bu Kur'an'a niye inanıyorsunuz gibi safsatalar çıkarmışlardır. Ve bunun yanında ekledikleri çıkarttıkları ayetler vardır. Ve Nisa 59'u oynarlar. Oradaki Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de ayetini. Onlar ne yaparlar? Tevil ederler. Masum olan imamlara derler. Ahsap suresinde ise pak zevcelere derken temizlenmiş, arınmış, tertemiz. Yani Ayşe annemiz bunların içinde yok. Bu şekilde birçok tevillere girmişlerdir. Ve bunun ilk öncülüğünü maalesef yaşamış olduğumuz toplumda Abdülbaki Gölpınarlı ki tam bir Şia'dır. İlk safsatayı, ilk tahrifleri yapan alçaklardan bir tanesi odur. Ve İran elçiliği de onun mealini bir dönem komple bedava ne yapmıştır, dağıtmıştır. Ama onların Şia olduğu açık olunca insanlarda tahrifatı da çok az olmuştur. Ama Mustafa İsyanoğlu'na baktığınızda hiç kimse onun Şia olduğunu ne yapmaz? Doğrudur, bilmez bile. Kurmuş oldukları kanalları, yapmış oldukları e, mealleri, yazdıkları güya kitaplarıyla tamamen peygamber ve sahabe düşmanlıkları yaparlar. Ve dinde ne yaparlar? Tahrifata girerler. Aleyhisselatü vesselamın pak zevcelerine dillerini çok rahatlıkla ne yaparlar? Uzatırlar. Ve insanlar da onu ne yaparlar? Şak şak ederler. Bu nedir? Bilgi kirliliğinden, bilgisizlikten kaynaklanan, Hatta imansızlıktan kaynaklanan sıkıntılardır kardeşlerim. Allah onların şerlerinden bizleri korusun. Maalesef e, işledikleri mevzular, insanlara aşıladıkları mevzular tamamen pis konulardır. Düşünün Ramazan ayında bir kadının hayızlıyken oruç tutabileceğini ve namaz kılacağını iddia eden kimdir? Mustafa İhsan oldu. Bu Şii akidesidir. Neden kabul etmezler? Rivayet Ayşe annemizden, geldiği için. Yani birçok şeyler var. Çok çok detayına girmek istemiyorum. Onlar müminlerin anneleridir. Onlara söz söylenmez. Aleyhisselatü Vesselam'ın pak zevceleridir ve biz buna bu şekilde iman eder ve onlara ne yaparız? Dua eder. Evet. Kısaca tanıyalım. Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından Hatice binti Hüveylit Allah ondan razı olsun kendileri aynı zamanda Allah Resulunun İslameti ve Selamın çocuklarının da anasıdır. Maria'dan doğma İbrahim hariç ee, nedir? Hepsi ondan doğmadır. Kaç çocuğu vardı? İsimlerini saymanız mümkün mü? biliyor musunuz? Hı? Allah Resulun İslameti ve Selamın Kasım başka? İbrahim. Başka? Ümmü Gülsü. Başka? Rukiye. Başka? Zeynep. Başka? He? Hafsa Hanım'ın adı. Fatıma. Fatıma. Başka erkek? Hı? Evet. Çok güzel. Allah razı olsun hepinizden. Evet. Hatice annemiz evlendikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kol kanat gelmiş, servetiyle yardımcı olmuş, hatta Mekke Müslümanlara abluka yaptığında alışveriş, ticaret, kız alma verme her türlü ilişkiyi kestiklerinde, ultimaton yaptıklarında Hatice annemiz ne yapmış? Bütün servetini Müslümanlara açmıştır. Ve o zamanda hiçbir ticari veya hiçbir mallara ne yapmamıştır? Kalmamıştır. Allah kendisinden razı olsun. Bütün servetini Allah yoluna ne yapmış? Harcamış birisidir ki bu şunun için gündeme bir kısmını getiriyorum. Bugünkü Muhammed ümmetinin kadınları altın yapma Kocasından para alıp sağda solda biriktirme, eşya alma yoluna giderken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı ne yapmıştır? Allah yoluna bütün kazandıklarını infak etme yoluna gitmiş ve cenneti nasıl kazanırım yoluna bakmıştır. En güzel yol, en güzel kazanç Allah yoluna yapılan kazançtır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün kızı Fatıma'nın kolunda bilezikler görünce ne demiştir? Ben senin kolunda ateşten halkalar görüyorum. Ne yapayım babacığım? Kızcağızım bunu götür, çarşıda bozdur ve Allah yoluna infak et. Ve daha sonra gördüğünde ne yaptın kızcağızım? Babacığım çarşıya gittim, bozdurdum ve Allah yoluna infak ettim dediğinde... Muhammed'in kızı Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun. Demek ki servet, zinet kadınların cehenneme girme sebeplerinden bir tanesi. Bir kadının düşünebiliyor musunuz? Kulağında küpesi varsa onu muhakkak gösterecek. Parmağında yüzük varsa muhakkak onu ne yapacak? Gösterecek. Kolunda bilezik varsa gösterecek. Eskiden ne yaparlardı biliyor musunuz? Mekke toplumundaki kadınlar. Ayağına halhal dakar. Eğer hoşuna giden bir erkek geçiyorsa onun dikkatini çekmek için eteğini biraz kaldırır. Ayağını yere vurar. Halhalın sesini çıkarttırır. Erkeğin dikkatini kendine çekmeye çalışırmış. Günümüzdekilerin bir farkı var mı? Rabbim hepimize hayır versin. Muhammed'in kızı Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun. Bunun dışında kadınların biriktirmiş olduğu zinet, altın, bilezik bir de bunun zekatı var değil mi yıldan yıla? Mesela bir içimizden bir arkadaşın kocası gelmişti. Arkadaş geldi. Dedi ki bizim hanım biriktire biriktire bir sandık altın biriktirmiş. Şunun katını hesaplar mısın dedi. Ben dedim ki, malınızın değerini bana söylemeyin. Hükmü belli, kırkta bir. Ne kadarsa, kırkta bir Allah'ın hakkı. Hesaplayın, verin. Aradan bir üç hafta falan geçti. Arkadaş geldi dedi ki, vallahi de bizim hanım vermiyor dedi. Bir küçük kağıda, ben bir hadis yazdım, gönderdim. Al dedim bunu kutuya koysun. Arası açtığında, Altınlarına zevkten, iştahla saymaya bakacak ki bakacak mutlaka bakar. Çünkü bu tipler ne kocasına ne çocuğuna güvenmez. Muhakkak o altın her gün sayarlar. Şu kağıdı her gün açtığında okusun dedim. Bukhari üstünde gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her kim vermediği maldan dolayı 50.000 bin sene azap görecek. Sonra ikiden birine gidecek. Sen dedim bunu ver sandığın içine okuysun her saymada okusun dedim. Aradan bir 5-6 ay geçtikten sonra yine sordum. Dedim ki hanımın zekatını verdi mi? Kağıdı yırtıp attı dedi. Aynı Heraklis dedim. Giden mektubu yırtıp atmıştı. Helak oldu dedi. Mal sevgisi ahiret sevgisinin önüne geçmeyecek. Geçtiği zaman bitti. Zeynep Binti Caş birazdan kısaca geleceğim. Eli uzun lakabıydı biliyor musunuz? Bizim aramızda eli uzun lakabının şey ne? Hırsız, hırsız. hırsız derler değil mi? Allah Resulü ve Vesselam'a soruyorlar. Senin vefatından sonra sana ilk kim kavuşacak? Eli uzun olan diyor. Herkes Ayşe Hanım diyor ki gelirdi dirseğinden elini ölçerdi. O uzundu bu uzundu. Bir türlü diyor, bulamazdık kimi olduğunu. Çoğu eşittir biliyor musun insanoğlu Kadınınki, erkenki farklı ama eşittir. Sonra diyor, ilk vefat eden Zeynep bin Ticariş oldu. Anladık ki diyor, ele uzundan kasıt ne olduğunu. Zeynep annemiz ne yapardı? Çeyizler örer, birçok şeyler el işlemeyi bilen bir kadındı. Onları satar, evlenemeyen kızlara... Ne yapardı? Haçlık verirdi, para verirdi. Hiçbir şeyi yoksa yani para kazanacak bir şeyler yapar. Onlara sürekli yardım ederdi. Anladık ki diyor eli uzundan kasıt, sürekli hayır işleyen kadın diyor. Evet, Hatice annemiz aynı zamanda çok akıllı ve zeki birisiydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geldiğinde mağarada kendisine cibril uğradığında ne yapmıştı? Korktu, evine geldi, örtün dedi. Kaç kat örttülerse titremeye başladı. Çünkü korku insanın kalbinde ne yapar? Çarpıntı, kan basıncının e, yükselmesine sebep olur. Ve insan kolay kolay ne yapmaz? Durulmaz. Ki aleyhissalatü vesselam da Cibril'i bütün ihtişamıyla ne yaptı? Gördü ve korktu. Hatice annemiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı ne yaptı? Korkma dedi. Teskin etti. Onu rahatlattı. Sen öksüze yardım eden, yolda kalana yardım eden, insanlar bir şeye ihtiyacı varsa hemen koşan öyle birisin. Korkma dedi. Allah sana yardım eder dedi. Ne yaptı onu? Ondaki meziyetlerle rahatlattı. Bugünkü kadınları düşünelim. Başımıza bir şey, bir bela, bir sıkıntı şu bu geldiğinde hangi kadın böyle bir nasihat ediyor? Yani bu ayrıntılara girme sebebi o günün kadını erkeği güçlüydü. İradesi güçlü insanlardı. Bugün kadınlarımız o kadınların ahlaklarını alsa, o düşünce tarzlarını alsa yaşam standartımız bizim ne olur? He? Her şeye kafaya takar. Temizliğe takarlar, pimpirikliğe takarlar, toza takarlar, bulaşığa takarlar. Ama cennete ki bir ağacın gölgesinden bir suvarı yüz sene gider çıkamaz. Som altından bir ağaç olan o cennetin ağaçlarına gözünü bir kadın ne yapmaz? Dikmez. Her şeye gözünü diker. Çarşıya gözünü diker. Pazara gözünü diker. Vay şurada çerçi varmış. Şurada şu varmış. Burada bu varmış. Hiç üşenmez giderler. Peki Allah yoluna? Evli olanlar. Hepiniz karılarınızı her sohbete getirtebiliyor musunuz? Sohbetten sonra evinize gittiğinizde kadınlarınız ben burayı anlamadım şunu bana izah edin diyenleriniz var mı? Veyahut bana Allah'ın ayetini öğret veyahut da size Allah'ın ayetini öğreten ama o gün bunu yapıyorlardı ve onu yaptılar. Dünyadayken cennetle ne yaptılar? Müjdelendiler. Bakın Hatice annemizin yetiştirdiği çocuklara bakın. Hepsi ahlak misali. Hepsinin ne güzel karakterleri var böyle. Birçok kesitlerine bakın. Belki çok az yaşantılarıyla alakalı misaller geliyor ama hepsinden güzel güzel ne yapıyor? Misaller geliyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcelerinden Ebu Bekir'in kızı Ayşe annemiz vardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisine ya Ayşe ben seni iki ya da üç kere rüyamda gördüm ve Cibril de senin suretini ipek bir atlasla bana getirip göstermişti diyerek Ayşe annemize ne yapmıştır bunu söylemiştir. Ve sen benim rüyamda gösterilen hanımımsın demiştir ve Ayşe annemiz Ebu Bekir radıyallahu kızıdır. Allah kendisinden daha razı olsun. Biz dinimizin mahrem olan birçok meselesini hep kimden öğreniriz? Ayşe annemizden öğreniriz. Ve Ayşe annemiz birçok meselede mesela geliyor, birisi gusülden soruyor, birisi işte ev hallerinden soruyor. Ben sizin ananız hükmündenim diyerek tek tek ne yapmıştır? Dinimizdeki birçok ince meseleleri bizlere anlatmıştır. Onun fakihliği, e, hafızasının güçlülüğü bizim birçok meselenin e, karanlık kalmaması için öğrenmemize ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Allah kendisinden razı olsun. Kendisi fakihe bir kadındır ve ömrünü tamamen aleyhissalatü vesselamdan sonra da insanlara dinini öğretmeye ne yapmıştır? Harcamıştır. Evet. Başka sevde binti zema amiriye. Bu da kendisiyle önceden evli Müslüman bir erkek olan Sekran bin Amr, Suheil bin Amr'ın kardeşinden sonra aleyhissalatü ve ile evlenmiştir. Ömer'in hilafetinin sonlarına doğru da vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Yine e, ah, zevcelerinden bir tanesi de kimin kızıdır? Ömer radiyallahu kızı Hafsa'dır. E, Ömer Kızı Hafsa dul kaldığında Ebu Bekir'e gelmiş. Kızımı al demiş. O kaçmıştır. Osman'ın hanımı vefat etmişti. Ona gelmiş. Kızımı sana vereyim demiş. O da kaçmıştır. Onları ve Vesselam'a şikayete geldiğinde Ey Allah'ın Resulü Ebu Bekir'e kızımı teklif ettim. Almadı. Osman'a kızımı teklif ettim. Almadı. Yani kızıyor. Yani desturası herhalde ikisini de dövecek. Yani. Allah Resulü ve Vesselam istersen diyor ben onlardan daha hayırlı bir damat ve sana da daha iyi bana da daha iyi bir kayınpeder hayırlı kayınpeder söyleyeyim mi diyor. Söyle ya Allah'ın Resulü. İstersen kızın hafsayı bana nikahla diyor. Bu arada da Ebu Bekir Efendimiz saklandığı yerden çıkıyor ve diyor ki ey Ömer diyor hakkını helal et. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benimle bu sırrı paylaşmıştı. Sen bana Hafsa'yı teklif ettiğinde Aleyhisselatü Vesselam bana bunu dediği için ben de sana onun sırrı diye bunu söyleyemedim. Ondan kaçtım diyor. O yüzden diyor söylemedim. Osman'a soruyor sen niye almadın? Ben de diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı vefat etti. Onunla e, nikah ahdı yani hısımlığın bozulmasın akrabalık bağımla arama başka bir şey girmesin diye ben de evlenmek istemiyorum deyince Ali Selatü vesselam da diğer kızını Osman'a ne yapmıştır nikahlamıştır. Allah onlardan razı olsun. Ayşe annemizden sonra e, Hafsa annemiz de Ömer Efendimizin nedir? Kızıdır ve iki kayınpederi Ali Selatü vesselam'ın Ayşe annemizin babası birinci halife olmuş. Hafs annemizin babası da ikinci halife olmuştur. Damatlarından Osman üçüncü halife, Ali de dördüncü halife ne yapmıştır, olmuştur. Bu da önemli hususlardan bir husustur. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Yine Zeynep binti Huzeyme vardır. Kendisi miskin fakirlerin annesidir. Kocası Abdullah bin Caş'ın Uhud'da şehit düşmesinden sonra a.s. kendisiyle evlenmiş. Kendisi evlilikten kısa bir süre sonra da Hicri dördüncü sene vefat etmiştir. Yine Ümmü Seleme annemiz. O da Mahzuniye kabilesindendi. Eski kocası Ebu Seleme, Abdullah bin Ebul Esed'in Uhud'da yara alıp vefat etmesinden sonra Aleyhisselatü Vesselam kendisiyle evrenmiş, kendisi Hicri 61'de vefat etmiştir. Hatta bununla alakalı Müslüm'de gelen bir ifade var, hatırlar mısınız? Herkes kocalarını överken böyle Ayşe annemizi naklediyor, zannedersem bu halde de var mı? Herkes böyle erkeklerinin şeyinden bahsederken, Ümmü Seleme'de kocasından bahsediyor böyle, Birçok kadını o kıssalardan bir kıssadır. Vefat ettiğinde diyor kocam, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki diyor sabret Ümmü Seleme. Kim bilir Allah sana kocandan daha hayırlı, daha iyi birisini nasip eder deyince ben bu sözü Allah Resulü söylediği için diyor seslenmedim ama benim kocamdan daha hayırlı, daha güçlü, bana iyi davranacak kim var ki diyordum içimde diyor. Çok fakir ve düşkün vaziyetteydi. Ali sallallahu aleyhi ve onun helak olmasını engellemek için ne yapmıştı? Nikahını almıştı. Daha sonra kendisine Ali sallallahu aleyhi ve dünürdüsü gelince anladım ki diyor kendisinden daha hayırlı ve daha iyi Allah resulü varmış diye diyor. Ondan sonra hayıflanmadım diyor. Allah kendisinden razı olsun. Bunlarla alakalı da hayatlarını hepinizin okumasını tavsiye ederim. Hakikaten hayatları ayrı bir destan Ayrı bir örnektir. Özellikle eşlerinize ve kızlarınıza onların hayatlarını anlatan eserleri alıp okumanızı tavsiye ederim. Okutturmanızı tavsiye ederim. Alacakları çok ders var. Burada ben belki kısa bir iki satırlan gidiyorum ama bu iki satırlan falan gidilecek meseleler değildir. Bu bir inanç meseledir. Bir inanç bağlılık meselesidir. Ve İslam'a öyle gönül vermişler ve öyle bağlanmışlar ki asla ne yapmamışlar? Dönmemişlerdir. O pak zevceler bizim için her türlü örnekliği teşkil eden insanlardır. Allah onlardan razı olsun. Evet, Yine Cüveyriye binti Haris vardır. Allah ondan razı olsun. O da eski kocası Malik bin Safan olduğunu da söylemişlerdir. Vefatından sonra kocasından Aleyhisselatü Vesselam evlenmiş. O da Hicri 56. sene vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Ümmü Habibe Remle binti Ebu Sufyan. O da önceden Müslüman sonra Hristiyan olan eski kocası Ubeydullah bin Caş'tan sonra Aleyhisselatü Vesselam onunla evlenmiş. Kendisi Medine'de kardeşinin hilafeti sırasında Hicri 44. senede vefat etmiştir. Ümmü Habibe'yi hicretteyken e, kıyabında nikahını kim kıymıştır? Habeş kralı kimdi? Necaşi kıymıştır. Ve akabinde Necaşi kendi oğlunu da e, yanına katarak Allah Resulü'ne göndermiş ve birçok düğün hediyesi olarak da ve aleyhissalatü ve bağlılık şeylerini göstermek için Ağır, önemli hediyelerle Allah Resulü'ne ne yapmıştır? Göndermiştir. Ümmü Habibe'nin hayatından bir kesiti nakledeyim. Ee, Ebu Sufyan o zaman müşrikken, Mekke kıtlık zamanları iken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kavmine yaptığın bedduayı kaldır diyerek ricacı geliyor Medine'ye. Tabi geldiğinde bir baba kime uğrar? Kızına, Ümmü Habibe'ye. Ümmü Habibe'nin evine geldiğinde ki bir evde ne olur? Bizim şimdi oturduğumuz yerler gibi düşünmeyin evleriniz Salon ayrı, terası ayrı, yatak odası ayrı, mutfağı ayrı, yok öyle bir şey. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'ın odası küçücük bir hücre. Bir tane de hurma dolu bir yatak var. Ebu Sufyan kızının yanına gelir gelmez Ümmü Habibe ne yapıyor? Yatağa oturmasını engelliyor, hemen topluyor. Pis olan, temiz olanın yatağına oturamaz diyerek yeri gösteriyor. Ben senin kızınım diyor. Ama iman eden değilsindir Düşünebiliyor musunuz? İman esasları insana ne kazandırıyor? Bir kız, bir kız çocuğu babasına iman etmedi diye davranış şeklini görüyor musunuz? Yine Ümmü Habibe ile alakalı bir rivayete baktığımızda Ümmü Habibe'nin o zaman iman etmeyen annesi onun hasretine dayanamayarak Medine'ye ziyarete geldiğinde Ümmü Habibe hemen koşarak Allah resuluna geliyor. Ey Allah'ın Resulü, müşrike olan annem benim hasretime dayanamayarak beni ziyarete gelmiş. Ne yapayım? Ona iyi davran, güzel davran, taze yemişlerde ikramda bulun diyor. O senin annendirdir. Allah hepimize hayır versin. Demek ki iman esasları girdiğinde anası babası en yakını bile olsa sınırları bir Müslüman ne yapabilecek koymak zorunda. Evet. Ve koymuşlar da. Safiye binti Hayye bin Ebdeh Harun bin İmran'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın zümre, zürriyetinden geliyor. Harun Aleyhisselam'ın da zürriyetinden olduğu söyleniyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Safiye'yi bir savaşta köle olarak, yani esir olarak almış. Daha sonra onu ne yapmış? Azat etmiş ve mihrini saymış. O da dünyanın en güzel kadınlarından bir kadındı. Aleyhisselatü Vesselam'ın pak zevcelerinden, bir tanesidir o da Hicri 50'lerde vefat etmiş. Yine Meymune binti Haris Allah kendisinden razı olsun o da Hicri 7. yılda vefat Ali Sallatü vesselam'dan evlenmiş. Hicri 51 yılında da vefat etmiştir. Allah hepsinden razı olsun. Ali Sallatü hanımları kendisinin vefatından sonra vefat etmiştir. Ancak Hatice, Zeynep binti Khuzaime, hariç onlar Ali sallallahu aleyhi ve sellem'den önce vefat etmişlerdir. Geriye kalan 8 hanımı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra vefat etmiştir. Ayşe annemize yaptıkları iftirayı hatırlayacak olursanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadar üzülmüş ki en son Ayşe annemizin yanına gelerek ya Ayşe eğer sen bu fiili işlediyysen tövbe et de Allah bunu ne yapsın? Bağışlasın demiş. Ayşe annemiz üzüntüsü daha da artmış ve ben diyor aciz, zayıf bir kadındım. Allah Azze ve Celle'nin hakkında ayet indireceğini bilmiyordum diyor. Ve Allah Azze ve Celle hakkımda ayet indirerek beni ne yapmıştır? Temize çıkardı demiştir. Bakın öyle olaylar olmuş ki bu ümmet içinde kardeşlerim. İnen ayetlere bakın, bu bu sözü söyleyenler sizin kendi aranızda diyor. Siz diyor bu sözü duyduğunuzda bu apaçık bir iftiradır demeniz gerekmez mi? diyor. Yani biz de öyle insanlarız ki bir şey duyduğumuzda bir, getiren insanı asla analiz ne yapmıyoruz? Etmiyoruz. İki, getirilen haberin doğru ya da yanlışlığını ne yapmıyoruz? irdelemiyoruz Ve hemen o söz doğruymuş gibi getiren insan doğruymuş dürüstmüş gibi hemen ilk insana ne yapıyoruz yaymaya başlıyoruz. Ve o söz dönüp dolaşıp tekrar bize geldiğinde artık biz de inanıp insanların içine ne yapıyoruz karışabiliyoruz. Ve düşünün bu mesele Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın pak zevcesi Ayşe annemiz hakkında söylenen bir söz. Ve duyar duymaz bir insanın bu apaçık bir iftiradır demesi gerekmez mi denilen konulardan. Ama buna rağmen herkes bu fitneye ne yapmış, bulaşmış. Allah Azze ve Celle indirdiği ayette bunları, bu ifadeleri kullanmıştır. Demek ki bu bizim için önemli bir ders. Hangi mesele olursa olsun. Gelen bir haber ne yapılacak? Sorgulanacak. Veyahut ehline haber verilecek. Ehil insanlar onu ne yapacak? Analizden geçirecek. Veyahut getiren insan kontrol edilecek. Eğer fasık birisi size haber getirmişse onun doğruluğunu ne yapın? Araştırın. olan ki iki kavim birbirine düşersiniz. Diyor. Başka? Her duyduğunu nakletmek insana yalan namına yeterlidir. Diyor. Öyle insanlar var ki, öyle karakteri bozuk insanlar var ki kardeşlerim, senin renginden, benim rengimden geçiniyor. Seninle görüşmez gider, onunla görüşür. Geldiğinde ona fit atar, buna fit atar, senin kalbini Allah bullak yapar, çeker gider. Bak ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ne diyor? Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Onlar ne der? Asıl bozguncu sizsiniz. Biz ıslah ediciniz derler. Diyor. Yani kalpleri bozunan bu insanlar Az değil kardeşler. Az değil. Öyleyse kendinize dikkat edin. Sizi ahirete yönlendiren bir söz, bir davranış, bir amel öğretiyorlarsa onu alın. Ama sizin kardeşinize bakışınızı, cemaatinize bakışınızı, dininize bakışınızı, birliğinizi, beraberliğinizi bozacak bir söz söyleyen birisi varsa kendi oğlunuz bile olsa ona tavrınızı ne yapın? Koyun. Çünkü senin ahirete gidişini bu adam ne yapıyor? Bozuyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın pak zevceleri üzerinde fazla durmamamın sebebi alıp birer eser okumanızı istediğim için. Hayatlarını okuyun, okutun, anlatın. Eşinize, çocuklarınıza, yakınlarınıza, yeğenlerinize öğretin ve onların örnek almasını sağlayın. Bakın hayatınız, gidişatınız, yuvanız nasıl değişecek. Düşünün şimdi örnek alarak birini yaşayan, onun tavırlarına gerek kendini düzelten birisiyle rastgele kendi kendine yaşayan insan bir mi? Demin sohbetten önce ne dedik? Çocuğun biri geldi. İbu kimi çağırdı? Babasını. Ben çocuğa sordum. Anam babanı nasıl çağırıyor? İbu ha bebede aynısın. İşte sadece anasını babasını dünyanın en büyük insan olarak görüp de başka kimseyi örnek almayan insanların misali budur. Allah bize ahiret umanlar için. Allah'ı zikredenler için en güzel numuneyi kim koymuş? Hazreti Sallallahu Aleyhi ve İmanda sahabeleri koymuş. Onların iman ettiği gibi kadınlar sahabe kadınlarına örnek alabilse, Ali Sallallahu Aleyhi ve pak zevcelerini, çocuklarını örnek alabilse, sahabenin çocuklarını örnek alabilse, şu yetişen çocuklar nasıl yetişir? İman nuruyla yetişir. Kocaları ne kadar aksi olursa olsun sabırla yetiştirir ne yapar? Cenneti kazanırlar. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cehennemi gördüm diyor. Ekseriyatı kimdi diyor. Erkekler mi? Kadınlar diyor. Niye? Onlar soruyor. Ne oldu ki diyor. Çünkü diyor sizler size yapılan diyor dokuz iyiliği bir tane kemlik görseniz ben senden ne gördüm ki dersiniz nimete nankörlük yaparsınız diyor. Ve bu da sizin cehenneme girmenize sebeptir diyor. Yarım hurma da olsa cehennem ateşinden kendinizi koruyun diyor. i̇bn Abbas diyor ki ben o zaman çocuktum diyor. Eteğimi açtım diyor. Kadınlardan kimi diyor bileziklerini, kimi küpelerini, kimi bütün diyor şeylerini diyor ne yaptı? Cehennemden kurtulmak için Allah yoluna infak ettiler diyor. Acaba bugün bu sohbeti dinleyen kadınlar ne yapıyor? Ben merak ediyorum. Heh. Demek ki sahabenin örnekliği bizim için nedir? Çok çok önemlidir. Allah hepsinden razı olsun. Onların işlediği gibi amel etmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. İslam'ın başlarında çok çileli zamanlar oldu. Daha sonraları çok farklı çileler gündeme geldi. Ama bu dönemlerin hepsinde Aleyhisselatü Vesselam'ın pak Zevcilerinin çok çok önemli rolleri oldu. Ve İslam'a çok büyük katkıları oldu. Allah onlardan razı olsun. Ve onların hayatları hepimiz için birer nedir? Örnektir. Evet kardeşlerim. Onlara birer eser alıp okuyun dedik ve üzerlerinde çok çok durmayalım diye düşünüyorum. Onun dışında müminlerin annelerine iftira atma, onlar hakkında söz söyleme ve e, hakaret boyutuna gitme her şey haram kılınmıştır. Ayetlerinde nedir? Sabittir ve bunlar iman esaslarıdır. Peki, çok basit bir konu gelir belki ama. Pazar iş gittiniz mi? Hı? Gitmişsinizdir. Alışveriş yaptınız. Orada pazarcıların sebzeye, meyveye bağırışlarını duydunuz mu? Mesela fasulyeye ne diye bağırırlar? Ayşe kadın. Ve birçok şey. Bunlar hoş olan ifadeler değil. Fatıma, Ayşe annemizin ismi birçok şeyler pazarlarda çok detayına girmek istemiyorum. Öyle bir Allah düşmanları tarafından işlenip de içimize sokulmuş ki dinimizin değerleriyle o kadar basit alay ediyorlar. Biz de buna ne yapıyoruz? Ortak, çok rahatlıkla olabiliyoruz. Öyleyse bu gibi şeylerden bizler ne yapacağız? Uzak duracağız. Düşünün halk arasında... En basitinden bir salata şekli var. Adı ne? Rus salatası. Müslüman salatası da. Niye Rus diyor? Anladınız mı? Yani illa kafirin koyduğu isim veyahut bir şey geçerli değildir. Gemisini yürüten kaptan diyor. Burada ne işaret ediyor? Şurada diyor bir ak koyun var, bir kara koyun var. Herkes kendi bacağından asılır diyor. Bununla insanlığı yalnızla. Bununla bir münker'e mani olmayı sana ne yapıyor? Engelliyor. Bana ne diyor? Sen istediğini yap. Halbuki imanın gereği nedir? Bir münker gördüğünde ona ne yapma? Mani olmadır, engellemektir. Bu Allah onlardan razı olsun. Yaşamlarında da onların vefatından sonra da tüm Müslümanların üzerine düşen önemli görevlerden bir tanesidir. Evet, Muaviye bin Ebu Sufyan, kendisi müminlerin emiri, Muaviye bin Ebu Sufyan, Sahır bin Harttır. BİSET'ten 5 sene önce doğmuş, Mekke fethi sırasında Müslüman olmuştur. Bu beyliyeden sonra Müslüman olduğu da Müslümanlığını gizlediğine söylenmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Ömer radiyallahu anh onu Şam'a vali tayin etmiş. Orada bu görevi uzunca yapmış. İki defa valiliğinden dolayı ona halife diye isim verilmiş. Ve hicri 41. senesi kendisi ve vesselamın vahiy katipliğini de yapmış. Recep ayında hicri 78 yılında vefat etmiştir. Onun müminlerin dayısı diye de isimlendirmişlerdir. Çünkü kendisi müminlerin annelerinden birisi olan Ümm Habibe'nin kardeşidir. Ve bu sufyan hakkında kısaca şey Muaviye hakkında radıyallahu anh hakkında kısaca bu şekilde bir giriş yapmak istedim. Ee, biliyorsunuz İslam'da çok büyük fitneler olmuştur. Ve son dördüncü halife diyeyim. Hilafetin 30 sene hadisine bakarsak Ali radıyallahu anh'ın şehadetinden sonra İslam ümmeti ciddi bir karışıklığa girmiş ve hilafet babadan oğula geçen bir saltanat haline almış ve bazı sahabelerde ne yapmıştır? Tağın altında kalmış ve hakkında birçok suizanlarda bulunulmuştur. Biliyorsunuz iman derslerini işlediğimizde ki buraya kadar gelen meseleleri bir göz önüne alacak olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ihtarları var. Aman aman. Ne için aman aman? Ashabım hakkında dil uzatmayın. Onlar hakkında söz söylemeyin. Muaviye radiyallahu anh nedir? Bir sahabedir. Aleyhisselatü Vesselam'a Vahiy katipliği yapmış birisidir. Eğer aralarında bir mesele varsa ki Ali Radıyallahu anh'dan vardır. Bu da kimin huzurunda görülecektir? Allah'ın huzurunda görülecektir. Ne öbürüne bu tarafa gel ne de bu tarafa sen beri git deme hakkına sahip değiliz. Allah kendilerinden razı olsun. Alimlerimiz bu konuda onlar kılıçlarını kana buladılar. Sizler dillerinizi kana bulamayın demiş ve bize çok güzel bir yol göstermiş. Veyahut bir kısım alimlerimizde Allah kendilerinden razı olsun, hakim iştahat eder, isabet ederse iki hata ederse bir acir. Uyuyabilirsin Hasanciğim, gözlerini zorlama, uzat, rahat. Yorma kendini. İsabet ederse iki hata ederse bir ecir var demiştir. Bize göre Ali haklıdır, Muaviye haksızdır ama her ikisinde hayırda görüyoruz diyerek bazı alimlerimizde bu şekilde bir yol tutmuştur. Allah hepsinden razı olsun. Ama bunun ötesine geçmemek gerekir. Çünkü bunlar sahabedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Uhud dağı kadar altınınız olsa Allah yoluna infak etseniz Yine de onların hayrına erişemezsiniz demiştir. Elbette ki Allah Resulü Aleyhisselatü sonra çok kargaşa yılları olmuştur. Çok büyük fitneler olmuştur ve bunun içinde birinci derecede suçlu, birinci derecede önemli rolleri olan insanlar olmuştur. Ama her ne olursa olsun hesaplarını kime verecekler? Allah Azze ve Celle'ye verecekler. Bizler bu konuda sukut etmek zorundayız. Ama maalesef Mutezile ve Rafiziler bu meseleleri karıştırarak içimize girip nifak sokarak işte bunlardan siz dininizi öğretiyorsunuz da şöyle diyorsunuz böyle diyorsunuz da bunlar nasıl dininizi alacaksınız da nasıl bunları hayatınıza geçireceksiniz gibi çomak sokarak ne yapmışlardır. Akidevi meselelerin ee, üzerinde tağan oluşturmaya çalışmışlardır. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında Resulü sünnetinde ne demiştir? Ben onlardan razı oldum. Ne yaparsa yapsın. Ağacın altında beyat eden işte Rıdvan beyatında bulunan veyahut birisi ne yapıyor? Kölesine yazı yazıyor. Sen git bunu Kureyş'e haber ver. Yakalandığında sahabi Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem ne diyor? Bunu neden yaptın? Hainliğin cezası nedir? Ölüm. Ömer boynunu vuracağında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bırak onu diyor. Ey Allah'ın şey Ömerdir. O bedir elinden diyerek, bilmiyor musun? Allah onlar ne yaparsa yapsın. Bağışladı diyor. Onun için Allah Azze ve Celle'nin bağışladım dediği insanlara dil uzatmak Müslümanın harcı. Değil. Maalesef günümüzde yazılı olsun, sözlü olsun, görsel olsun birçok neşriyatta bunları görmeniz mümkün. Selefimiz bu konuda diyor ki, birisi sana gelip de sahabeden bahset, sahabeden bahset diyorsa o pis bir hafızidir diyor. Birisi gelir de sana adaletten bahset, adaletten konuşalım derse o da pis bir kaderiyedir diyor. Birisi gelip de Kur'an'dan konuşalım. Tevhid tevhid derse o da pis bir mutezgeldir. Yani bir kelimelerinden onların akidelerini ne yapmıştır? Teker teker çıkarmışlardır. Çünkü onlar söze hep böyle ne yaparlar? Başlarlar. Allah hepimize rahmet etsin. Pak zevcelerin hayatlarını anlayıp hayatlarına geçiren e, insanlardan eylesin. Onların hayatlarından örnek alan Düşünen, hayatını düzelten, onlar gibi imana sahip çıkan, onlar gibi dine sahip çıkan, onlar gibi cenneti arzulayan samimi kullardan eylesin. Düşünün bir Fatıma bindi Kays, Allah kendisinden razı olsun, Medine'den merkebine sırf bir meseleyi öğretmek için biniyor, küfeye geliyor, ey Muhammed ümmetinin kadınları toplanın diyor. Onlara istihaz eden, hayızdan bildiklerini anlatıyor. Merkebinden hiç inmeden ne yapıyor? Geri dönüyor. Allah onlardan razı olsun. Bugün bizim kadınlarımız bir araya bugün gün var. Üç gün öncesinden hazırlık yaparlar. Çarşıya giderler. Bilmem gelirler şunu aldık bunu bir de onları sayarlar. Ama bir merkebinden ne yapmıyor? İnmiyor. Bir meseleyi öğretiyor. Ve gidiyor. Peki kadınlarımız onu bunu mana edip bir araya geldiklerinde ne konuşuyorlar? İnsan ne bilirse onu konuşur. Bir gün işten gelirken ekmek arası köfte yedim. Hocamın yanına gitmiştim. Orada basmış sarımsağı adam. Habire geniriyorum. Hoca rahatsız olmuş. Oğlum dedi, ekmek karası dedi, köfte mi yedin? He hocam, nereden bildin? Habire bile genelip duruyorsun dedi. İnsan ne yersen, onu genir. Kokusu da nedir? Odur. Eğer sözlerin en güzeli Allah'ın kelamını okuyorsan, bir araya geldiğinde de ne anlatacağım? Bunu. Eğer yolların en güzeli Muhammed'in yolu diyorsan, onun pak zevceleri diyorsan, onun çocukları diyorsan hayatlarını öğrenmişsin bir araya geldiğinde gel bunun bir hayatından bir örnek alalım onlar şunu yapmış bunu bir dinleyelim tefuratıyla bir konuşalım bu çıkacak insan aslında ama bunlar yoksa ekmek arası döner hesap veya köfte hesap gelirdikçe hidi ne yapacak dışarıya çıkacak Allah bizlere hayır versin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan sanmı kullardan eylesin. Uygun kaçtı mı? Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la illa ente, estağfurke ve tevbili velhamdülillahi rabbi